Geçtiğimiz hafta Hazreti Osman Efendimiz ve Hazreti Osman Efendimizle birlikte, onun muhabbetiyle birlikte devam etmiştik. Talha bin Ubeydullah Efendimiz'den de bahsetmiştik. Ve sonrasında da yine sırayla sahabe efendilerimizden ve dolayısıyla Peygamber Efendimizin muhabbetinden bahse devam edeceğiz. Yani e, İslam ile müşerref olanları e, bilhassa, Hani gökyüzünde birçok yıldız vardır da bazıları daha parlaktır. Eyvallah. O parlak yıldızların parlaklığını nereden aldığını göstermek ve zifiri karanlık içerisinde bulunan cahiliye zulmetinin ve karanlığının içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuruyla ve Cenab-ı Hakk'ın neticede aydınlatmasıyla nur sahibi olan, ziyadar olan, etrafını ışık saçan münevver, efendim, aydınlık insanları zikrederek Peygamberimizin nasıl davetinin tecelli ettiğini, o nurun nasıl ışıldadığını, karşı taraftan nasıl makis bulduğunu, yansıdığını görmek için belli zatlar üzerinden, sahabinin, büyüklerinin üzerinden İslam'a girişleri zikrediyorduk. Ve Hazreti Osman Efendimiz'in Talha bin Ubeydullah Efendimiz'i e, zikri bundandır. Bu arada başka Müslüman olanlar da efendim yine vardır. Neticede e, sahabinin bu büyük simalarını zikrederek o devirde Peygamber Efendimiz'in tebliğini, hidayete vesile oluşunu ve gizli davetin neticelerini görme fırsatını daha iyi buluyoruz. İşte bu fırsatlardan, bu tanımamıza vesile olacak simalardan birisi de Halid bin Said. Halid bin Said radıyallahu anh Efendimizin İslam ile müşerref oluşu hakkında. istiyorsanız tekrar metnimizden devam edelim ve bakalım nasıl olmuş. İslam'a gizli davet devri henüz devam ediyordu. Bu sırada Müslümanlar safına, Kureyş'in mümtaz bir şahsiyeti daha katıldı. Halit bin Sayit. Hazreti Halit, Kureyş'in ileri gelen ve zengin bir ailesine mensuptu. Arap edebiyat ve ilmini gayet iyi bilen Hazreti Halit, bir gece rüyasında babasının kendisini tutup cehenneme atmak istediğini, fakat Resulullah'ın yetişip kendisini cehenneme düşmekten kurtardığını gördü. Şimdi dikkatinizi çekiyor mu? Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizin Şam'da gördüğü rüya Hz. Ebubekir Efendimizin gördüğü rüya ve onların konuştuğu kişilerin bazı dışarıda gördükleri rahiplerin vesairenin gördükleri rüyalar efendim Tarhe bin Ubeydullah'ın da buna benzer rüyaları var şimdi Halid bin Said Efendimizin de İslam ile müşerref oluşundan evvel adeta onun ruh altyapısına hazırlayan ve kendisindeki bulunan ruhi istidadın, kabiliyetin su üzerine göze görünür bir şekle gelmesine vesile olan şey yine rüya. Rüya hakkında daha sonraki misallerde konuşalım. Ee, oradan misaller verelim. Biraz da Said İbni Vakkas Efendimiz de herhalde bugün Allah ömür verirse işleyebileceğiz. Şimdilik metni okuyalım fakat kıymetli dinleyicilerimize burada bir es vererek... ...bunun üzerinde düşünmelerini isteyerek... ...sohbetimize devam edelim. Eyvallah. Feryat ederek uyandı. Böylesine berrak bir rüyanın... ...manasız olamayacağını idrak eden... ...Hazreti Halit. Yani bu... E, ...affedersiniz sözünüzü kestim. Bu zengin aileden, varlıkta aileden gelen... ...bir kişinin... ...babasının onu cehenneme, ateşe... ...çünkü ateş demiyor. Cehennem olduğu aşikar olan büyük bir efendim çukura cehennem çukuruna tam babası atarken Muhammedül Emin diye bilinen o zatın kendisini kurtardığını görüyor hani maddi bir sıkıntı içerisinde olur babasıyla arası bozuk olur efendim bir şekilde sıkıntısı olur insan hani bunu şuur şuuraltı falan zanneder hayır değil o zamanın Mekke'sinde yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslam'ı tebliğ ettiğinde Mekke'de Okuma yazma bilenlerin sayısı 30 değil. Yani düşünün öyle bir Mekke var. Gerçi kültür şifahi bir kültür. Kulaktan kulağa yayılan bir kültür var. Ve şu anda birçok okudum ettim zanneden insanların hani kültür seviyesini kendi toplumlarına göre kıyaslayın. Birçok okumuş insan vardır toplumlarına bir şey veremez. Bilgiyi aktaramazsın sayısız adını yani bilemeyeceğimiz birçok doçent vardır, profesör vardır, lise mezunu vardır, üniversite mezunu vardır. Ama birisi bir yerde efendim banknotları saymakla meşguldür. Bir tanesi başka bir yerde üniversitenin bir köşesinde kimin okuyacağı meçhul bazı efendim metinlerle meşguldür. Topluma yön verebilecek durumda değildir. Çok az okumuş bunu yapar. Eski toplumda Arap toplumunda bilhassa Kültür şifahi olarak işliyor. Yani bu şifahi kültüre yani sözle olan kültüre vakıf olanlar çok. Fakat okuma yazma bilenler az. Ama bu kültüre sahip olan kişiler şifahi olsun veya okuma yazma bilsin muhakkak cemiyeti etkileyebiliyor. Hele hele bir de bunun üstüne üstlük ticarette efendim zenginlikte ön planda ve soy bakımından da ön plandaysa Zaten o kişi lider konumuna geliyor. Ee, Hz. Halid bin Said'in ailesi de böyle. Ebu Hayha Said en zenginlerinden Mekke'nin. Ve kendine göre bir işte şerefleri falan var. Ee, yani soydan gelen şerefleri var. Onlarca makbul. Dinimizce kastetmiyorum. Böyle bir durumdayken bu insanın kendisini bir anda cehenneme gidiyor görmesi. Böyle yüksek bir konumdayken. Okuma bilecek durumdayken, aynı zamanda çok güzel hattı vardır Halit bin Said'in, yazısı güzeldir. Böyle bir durumdayken, ansızın bir gece kendisinin cehennem ateşine atılıyor görmesi ve babası tarafından atılıyor görmesi ve Muhammed'ül Emin olarak bilinen ve gizliden gizliye de davet etse artık peygamberliğini ilan ettiği bir şekilde duyulan Hazreti Peygamber onu kurtarması rüyada, onu çok etkiliyor. Kantel içerisinde feryat ederek uyanıyor. Böylesine berrak bir rüyanın manasız olamayacağını idrak eden Hazreti Halil, kendi kendine vallahi bu rüya gerçektir dedi ve vakit kaybetmeden Hazreti Ebubekir'e koştu. Rüyasını anlatınca Sıddık-ı Ekber, hakkında hayırlı olmasını dilerim dedi. Seni o Resulullah kurtaracaktır. Hemen git, ona tabi ol. Sen ona tabi olacak, İslam dinine girecek, onunla birlikte bulunacaksın. O da seni rüyada gördüğün gibi cehenneme düşmekten kurtaracaktır. Hazreti Halit hemen Resulullah'ın yanına vardı ve "Ya Muhammed, sen insanları hangi şeylere davet ediyorsun?" diye sordu. Şimdi aşiremi beşire diyoruz. Daha evvel de dün akşamda konuştuk. Dün akşam gibi geliyor bize dünkü programlar. aşer beşire mübeşere cennette müjdelenen insanlar, Hazreti Fahri Alem Efendimiz tarafından cennette müjdelenen 10 kişinin sayılmasının esasında 10 kişiyle sınırlı olmadığını izah etmeye gayret etmiştik. Şimdi bu berrak bir rüya. Bu rüya tecelli etmiş mi? Etmiş. Rüyadaki gibi olmuş. Ve bu rüyayı nasıl tabir ediyor bak Hazreti Ebubekir Efendimiz? Evet gördüğün gibi olacak ve seni cehennemden Resulullah kurtaracak diyor. Bu bir tevşirattır. Rüya sadık bir rüyadır. Rüyayı tabir eden de Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebubekirdir. Zaten rüyanın gösteren tarafına baktığımızda Hazreti Allah'tır. Her şey ile sadıkların yardımcısıdır. Ve bu tebşiratın kimin eliyle olduğuna bakın. Sadıkul vaad olan, vadi sadık olan Hazreti Muhammed Mustafa'dır. İşte Hazreti Halit bin Said de cennetle müjdelenenlerden. Eyvallah. Anlatabiliyor muyuz? Neden? Çünkü Allah Resulü'nün yanında son nefesine kadar Müslüman olarak yaşanmış, Müslüman olarak göçmüş ve bu rüyanın tecellisi de onda Allah'ın izniyle ...vaki olmuştur, tecelli olmuştur. Evet. Resul-i Ekrem Efendimiz... ...ben dedi... ...halkı tek olan ve şeriki bulunmayan Allah'a... ...Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna iman etmeye... ...işitmez, görmez, hiçbir fayda ve zarar vermez... ...kendisine tapınanları da tapınmayanları da bilmez... ...bir takım taş parçalarına tapmaktan vazgeçmeye davet ediyorum... Bu sözleri dikkat ve hürmetle dinleyen Hazreti Halit derhal şehadet getirdi. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Resul-i Ekrem Efendimiz bu zatın İslam dairesine girmesine fazlasıyla sevindi. Hazreti Halit Müslüman olur olmaz evinde ve etrafta İslamiyetten bahsetmeye başladı. Çünkü konumu da müsait deminde dedi ki hem okuma yazması var. Hem zenginliğiyle etrafına tesiri var. Aile olarak da iyi bir konumda. Pek böyle adet muamele görmüyor. Onun getirdiği rahatlıkla cemiyetteki ağırlığıyla İslam'ı tebliğde de daha rahatça hareket ediyor. Ama iş böyle devam etmemiş tabii. Bir mühlet sonra zevcesi Ümeyne de Müslümanlar safında yer aldı. Oğlunun Müslüman olduğu haberini alan Kureyş'in zenginlerinden ve ileri gelenlerinden Ebu Uhayha Said fazlasıyla hiddetlendi. Hazreti Halid'in bir gün Mekke'nin tenha bir yerinde namaz kılmakta olduğunu duydu. Diğer oğullarını gönderip onu yanına getirtti. Hiddetli hiddetli sen dedi. Muhammed'in kavmine muhalefet ettiğini, getirdiği itikadlarla kavminin ilahlarını ve geçmiş atalarını kötülediğini görüp durduğun halde ona tabi oldun öyle mi? Sonra İslamiyet'ten vazgeçmesi için bir sürü laf etti. Halbuki cemiyetler, efendim, teessüs edilmiş müesseseler, kurumlar, insanların felahını, refahını, rahatça hür şekilde ibadet taat etmelerini insanlığına yakışır veya insani ihtiyaçlarını görür şekilde karşılamak üzere vardır. Müesseseler insanlar içindir. İnsanlar müesseseler için değildir. İnsanlar kurumlar için değildir. Devlet insanlar içindir. İnsanlar devlet için değildir. Mesela bir zamanlar yıkıldı deniyor ama fikrende Devam ediyor bir şekilde farklı uzantılarla Farklı isimlerle İşte Bolşevik iktidarının Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin yaptığı şey gibi Hani Üstad Necip Fazıl'ın Tepetaklak ehram dediği Hani bir piramidin ters duruşu gibi Bütün insanlar Devlet için vardır Böyle bir şey yok Devlet insana hizmet için vardır Devlet o milliyeti oluşturan Veya o başlarına Tac ettikleri devleti seçen insanlardır halk. Devlet buna hizmet için vardır. Yani halkın kendisi belli şeyleri yapmak istediğinde muhakkak surette ona hizmet edici olması lazımdır. Şimdi Ebu Uyhayha Said ne diyor? Ya diyor sen diyor, düzeni bozduğuna, kavmine muhalefet ettiğini görmüyor musun? Bizim düzenimizi bozuyor. Bizim müesseselerimize karşı bir tavrı var ki karşı tavır da değil bu. Yani bundan vazgeçin diyor, vazgeçmiyorsunuz. Tamam, biz size mani olmuyoruz. Biz sadece şunla meşgulüz. Beni sevenler bununla meşguller. Herhangi bir tavrı yok, herhangi bir çatışma yok, herhangi bir savaş yok. Niye siz burada geliyorsunuz, buna tapınıyorsunuz diye bir meydan okuma yok. Ne istiyorlar bunlar? Bunlar, vay sen nasıl bize muhalefet edersin? Ya Sizin kurduğunuz bu müessese, bu düzen Halkınıza hizmet için olması lazım. Halkınıza hizmet etmiyorsa buna zulüm denir. Zulmün olduğu yerde de zaten din tebliğ edilmez. Dikkat edin Mekke'de dini hayata ait ibadetle alakalı emirlerin hepsi Medine'de nazil olmuştur ayetler. Namaz dahi öyledir. Namaz kılınıyor fakat umumi muhakkak kılın emri, Mekke'nin son devrinde Miraç hadisesinden sonra Zuhur etmiştir ve Medine'de Tamam olmuştur Zekat hakeza Oruç hakeza Sadaka falan bunlar hakeza Hac aynı şekilde Neden zulüm kalkmadan din yaşanmaz En önce insana insan değeri verilmeden insani ilişkiler Belli bir standarda oturmadan Orada din yaşanmaz Din tevdi edilmez hep Mekke'de inen ayetler bu zulmü önleyici, bu adalete mani olucu, bu cehaleti bertaraf edici emirlerdir. En önce bunu bir kaldır. Yani kabası, yani bir adam boğazına kadar pislik içerisindeyse gusüllü veya abdestli olması ne işe yarar? Üstünde balçık gibi pislik varsa namaz kılabilir mi? Fıkıh kitaplarında ne der en önce? Necasetten taharet, hadesten taharet der. Yani gözle görülen pisliklerin temizlenmesi lazım ki gözle görülmeyecek olan manevi temizlik de olabilsin. Ama zaten gözünde duran bir pislik, bir bozukluk varsa en önce o tasfiye edilmesi lazım. Burada da Ebu Uyhayha Sait din yaptığı, Hazreti Halid oğlu Hazreti Halide yaptığı efendim neseben oğludur ama Efendim yol olarak düşünüldüğünde, fikir olarak düşünüldüğünde en uzaktaki insan kadar bile yakınlığı yoktur. Hiç cennetlikler cehennemlikler bir olabilir mi? Olamaz. İşte zaman zeminde bu şekilde. işkence tabi kılarken söylediği şeylere bakın. Yani sen muhalefet eden, kavminin yaptığı işleri hiç tınmayan, muhalefet etmesede hiç tınmayan bir insan nasıl tabi olursun diye ve üstelik dikkat edip gizli gizli ibadet ettiği halde bu zulmü yapıyor. Gizli gizli yapıyor bu ibadeti. Buna rağmen babası ona işkence ediyor. Evet. Ancak gönlünü iman nuruyla aydınlatan <Gülüyor> Hazreti Haled'in zerre kadar tereddütü yoktu ve asla pişmanlık duymuyordu. Çatık kaşlarla bakan babasına vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak söylüyor, ona tabi oldum, ölümü göze alırım da onun dinini asla bırakmam diye cevap verdi. Bu sözlere fena halde kızan Ebu Uhayha, elindeki değnekle kırılıncaya kadar onu dövdü. Fakat nafile, sebat ve metanetin menbaa olan iman artık Hazreti Halid'in kalbinde yer etmişti, ve o, bu iman nuruyla mutmain olmuştu. Eza, cefa, bu iman karşısında zerre kadar menfi teyzir icra edemiyordu. Dayağın kar etmediğini gören zalim baba, bu sefer, git dedi, senin iaşeğine rızkını keseceğim, İstediğin yere git. Rızkını verenin Allah olduğunu bilen Hazreti Halit yine aldırmadı ve, Ey babacığım dedi, sen benim rızkımı kesersen, Elbette Allah bana geçineceğim şeyi verir. Baba Uhayha bu sefer onu alıp hapsettirdi. Ev halkına da tehdidi şöyle oldu. Eğer biriniz onunla konuşacak olursa onu perişan ederim. Hazreti Halit günlerce aç ve susuz bırakıldı. İnancı uğrunda kendisine böylesine eza ve cefayı reva gören babasının yanında kalmak artık manasızdı. Bir fırsatını bulup babasının elinden kurtuldu. İkinci Habeşistan hicretine kadar babasına görünmedi. Habeşistan'a giden ikinci hicret kafilesine zevcesiyle katılarak Mekke'den ayrıldı. Hazreti Halid, cahiliye devrinde mükemmel yazı yazan birkaç şahsiyetten biriydi. Evet, Rivayete, çünkü yazma okuma yazma zaten az, bir de yazısı güzel olan az. Şimdi hattat diyoruz ya, Yazısı güzel olan kişiler de az ama kendisinin yazısı çok güzel olduğu rivayet ediliyor. Rivayete göre Resul-i Ekrem Efendimizin Yemen hükümdarına verdiği emannamenin metnini ve diğer birçok muahede nameyi de Hazreti Halit kaleme almıştır. Emanname demek yani sen şu, şu şartları yaptıktan sonra veya senin şu şartların olduktan sonra bizden emin olabilirsin sen bizim hıfz-ı himayemizdesin, şeklinde, emanname deniliyor, bu şekilde verilen, efendim, anlaşma metnine, emanname deniyor, veya muahede name, muahede karşılıklı anlaşmak demek, ahitleşmek demek, ahitten geliyor, muahede, name de, o ahitleşmenin mektuba, yansımış şekli, mektup haline getirilmişim, evet, eee, Halit bin eyvallah. Said radıyallahu anhe efendimizin durumu böyle. Evet metinden devam ederim çünkü eyvallah. belki de Sadib nebi vakası efendimizi bu programda bitiremeyeceğiz. Yani öyle bir zat ki Sadib nebi Vakkas efendimiz İslam tarihinde. Yani sahabinin hayatını Hazreti Peygamber Efendimiz'in efendim güzelliğini, ahlakını ve o yolda yapılan fedakarlıkları öğrenmek için bir yerden başlanması gerektiğinde başlanabilecek okumaya, hayatı araştırılmaya başlanabilecek ilk şahsiyetlerden Hazreti Sa'd ibn Ebi Vakkas radıyallahu anh. Biz metinden devam edelim ki hiç olmasa bugün e, mevzulu metinden olsun hiç olmasa bitirelim. Evet. Saat bin Ebi Vakkas henüz 17 yaşlarında hareket ve heyecan dolu bir gençti. Bu sırada bir rüya gördü. Zifiri bir karanlığın içindeyken birdenbire parlak bir ay doğuyor ve yine, o... Yine rüya meselesi var. Bak. Yine rüya meselesi var. Peki. Ve o... Ayın aydınlattığı yolu takip ediyor. Sonra aynı yolda Zeyd bin Harise, Hazreti Ali ve Hazreti Ebubekir'in önünden ilerlediğini görüyor. Kendilerine "Siz ne vakit buraya geldiniz?" diye soruyor. Onlar da "Şimdi." diye cevap veriyorlar. Bu rüyasından 3 gün sonra İslam'a gizli davet devresinde fevkalade büyük bir cehd ve gayret gösteren Hazreti Ebubekir Kendisine İslamiyet'ten bahsetti. Sonra da alıp Resul-i Zişan Efendimizin huzuruna götürdü. Efendim rüya ile amel edilir mi edilmez mi vesaire gibi sözler insanların itikatları bozulmasın. Önlerinde almaları gereken bilgiden mahrum kalarak sadece rüyalarla meşgul olup sarpa saran yollara girmesin diye söylüyorlar. Bazı alimlerimiz hocalarımız bu endişeyle konuşuyor. Fakat rüya bahsini İslam dininden, kültüründen çıkarttığınızda Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin, birçok hadisi şeriflerin, birçok sahabinin bu kültürden çıkartılması icap eder. Rüya ile amel edilir mi? İnsaf üzere olan, iman üzere olan kişiler için önemli tutamaklardandır rüya. Bunu daha evvel bahsettik. Tekrar bu konuşmamızı da uzatmayacağız. Fakat bakın bir insanın adeta ölümüyle hayatı kadar hatta daha da önemli imanıyla hidayetiyle küfrü arasındaki zıtlık kadar veya önemli fark kadar bir farkı bir efendim derin çizgiyi belli eden şey diyor. Bu insanlar Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i görüyor bak rüyada. Hani harit bin Said Efendimiz Hz. Peygamber'i bizzat görüyordu kurtarırken ve aynen öyle de oldu. Şimdi Hz. Sa'di Nevi Evi Vakkas Efendimiz yine Sıddık Ekber'i rüyasında görüyor. Bir tanesinde tabirini o yapmıştı. Bir diğerinde Hazreti Ebu bizzat rüyada görüyor. Yani kimin vesile olacağını dahi Hz. Allah ona gösteriyor. Demek ki Hz. Allah Uygun bir zemin bulduğunda kalp mahallinde bulunduğunda meleklerin oraya ilhamatını indirdiği Cenab-ı Hakk'ın rüyasıyla kullarını irşad ettiği aşikardır. Bu reddedilemez. Yani i̇nsanlar bunu düşünür de rüya ile amel ederler kaygısını taşıyorsanız bunun eğrisinin doğrusunu gerek rüya tabirleriyle gerek rüyaları dinleyerek Efendim gerekse insanları Yanlışlığa sevk etmeyecek şekilde Enforme etmekte bilgilendirmek lazım Ama Aman sakata girerler deyip de Şeye benziyor bu Kaza olur deyip de E5 yolunu Efendim tercihli yolu Komple trafiğe kapatmaya benziyor Sen yap şeridini Viyadüğün Tretuarını düğün, efendim, Eğimini asfalta dökeceğin şeridini Sen onları yap Ama yolu inkar etme Bu işin kolaycılığı İnkar etme fas, faslını alimlerimiz cahillere bıraksın. Alim bir şeyin yüzde bir dahi olsa kabul edildiğinde zararı yok. Kaldırıldığında da zararı var şekliyle herhangi bir mevzu düşündüğünde olabilirliği varsa ilim her zaman onun olması taraftarıdır. Burası der imkan alemidir. Mümkündür der. Şu anda yok fakat olma ihtimali vardır. İlim daima insanı tasdike çağırır. Cehaletse daima inkara insanı çeker. İnkarı teşvik eder. E şimdi bu kadar aşikare ayetler varken, bu kadar hadis-i şerifler varken hani diyoruz ya tasdik ediyoruz ya biz demiyoruz gerçi. Hazreti Fahralem söylüyor. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz benim asabım yıldızlar gibidir diyor. İşte o yıldızlardan bir tanesi. Adeta kutup yıldızı gibi olan Sadi bin Ebi Vakkas da bu haberi sadık rüya ile hayatını tamamen değişikliğe hazırlamış ve o değişikliğin bizim hayatımızdaki değişikliğinde mimarı olmuş şahsiyetlerlerdir. Eyvallah. Rüya inkar edilemez. Tekrarlıyorum. Rüya ilmini ve rüya halini inkar edenler Kur'an'dan ayetleri Sahih senette gelen hadis-i şerifleri ve sahabi başta olmak üzere her türlü İslam kültürünün insani ve kitabi eserlerini inkar etmekte karşı karşıyadırlar. Yani bu o kadar kolay bir şey değildir. İman dairesinde rüyayı inkar eden kişi duramaz o halde. Evet. İslamiyet hakkında resul Ekrem Efendimiz'den malumat alan Hazreti Saad, Hemen orada Müslüman oldu. Nesebi hem baba tarafından hem de anne tarafından peygamber efendimizle birleşen, Resul-i Ekrem efendimiz de hazret annesi tarafından Zühre oğullarına mensup bulunduğundan, Hazreti i Saad annesi tarafından peygamberimizin dayısı düşerdi. Evet. Bu sebeple Resulullah efendimiz, işte dayım Saad, böyle bir dayısı olan varsa bana göstersin diyerek kendisine iltifatta bulunurdu. Hazreti Sad'ın Müslüman olması annesi Hamle'nin hoşuna gitmedi. Oğlu atalarının dinini bırakıp yeni dine onun rızası olmadan nasıl tabi olabilirdi? Oğlunun kendisine karşı saygısını ve bağlılığını bilen Hamle, onu İslamiyet'ten vazgeçirip tekrar putperestliğe döndürmek için kararlıydı. Bir gün kendisine şöyle dedi. Allah'ın sana hısım ve akraba ile ilgilenmeyi, anne babaya daima iyilik etmeyi emrettiğini söyleyen sen değil misin? Hazreti Saat evet dedi. Bunun üzerine asıl maksadını şu cümlelerle ifade etti. Ya Saat dedi. Vallahi sen Muhammed'in getirdiklerini inkar etmedikçe ben açlık ve susuzluktan helak oluncaya kadar ağzıma hiçbir şey almayacağım. Sen de bu yüzden anne katili olarak insanlarca ayıplanacaksın. O güne kadar Hazreti Saad annesinin her isteğine boyun eğmişti, mi dediğini iki etmemişti. Fakat artık o Allah'a iman etmiş ve Resulüne kalbinin bütün samimiyetiyle teslim olmuştu. Yani zaten annesiyle e, çok büyük bir hürmet ilişkisi var. Zaten annesinin sözünü hiç sektirmemiş bize. Çok. Büyük bir saygısı var. Bir de annesi bunun üstüne üstlük, yani kararlı olduğu için onu imandan vazgeçirmek için, Hazreti Peygamber'e tabi olmaktan vazgeçirmeye artık iyice kafasına koyduğunda, ona Kur'an'ın ayetleriyle bir de baskı uyguluyor. Yani hem zaten ona karşı saygısı var, onu işlemekle kalmıyor, bir de inen ayetler içerisinde, Buradan da anlaşılıyor ki Hazreti Peygamber Efendimiz bunları sohbetlerinde irşat halkalarında söylüyor Estağfirullah İnnallâhı ye'mur bil adli vel ihsani ve i'ta izil kurba Ve yenhe anil fahşâ i vel münker. Yani akrabanıza iyilik ve güzellikte ihsanda bulunun Şeklindeki ayeti de Böyle böyle demiyor musun sen? Bana karşı da sevgin yok muydu? Evet He, Şimdi sen bu davetten vazgeçmedikçe bu imandan vazgeçmedikçe ben yemeyeceğim içmeyeceğim. Hem nasıl yemeyeceğim içmeyeceğim. Öleceğim diyor açlıktan. Şimdi diyorlar yani ya ölüm orucu tutmak. Demek ki bu cahiliye adeti. Ölüm orucu tutacağım diyor. Gerçi bu işi kökünden hallediyor. Yani şu tipi ce cezaevi vesaire falan filan gibi böyle adi vakalarla dışarıdan yönelmeyle falan değil. Kendi davasında kendisince samimi annesi. Fakat ne diyor? Ben diyor açlıktan öleceğim. Sen de cemiyette ha bak bir davadan vazgeçmeli de onun yüzünden annesi helak oldu. Annesinin katili diye bu ayıpla yaşayacaksın diyor. Bu aynı zamanda şimdi eminim psikolojiyle uğraşanlar, psikiyatriyle uğraşanlar, savunma e, psikolojilerini bilenler, askeri taktikleri bilenler, stratejileri bilen insanlar bunları dinlerken çok farklı şeyler de doneler de elde ediyordur. Yani çok çok hususi bir ilişkiden o kişinin cemiyette bulunduğu umumi ilişkiyi zora sokacak derecede onu çaresiz bırakmak var. Yani bu çok büyük bir taktik esasında. Çok akıllıca bir taktik siyaset olarak düşündüğümüzde. Fakat neticesi batıl olduğundan, batıl da hiçbir zaman hakka alternatif olmadığından, batıl hakkın alternatifi değildir. Hakkın alternatifi yoktur. Hak, haktır. Hakkın dışındaki şeylere batıl denir. Onlar da alternatif değildir. Hiçbir zaman hakka. Yani terazinin karşı kefesi değildir. Batıl. Ne kadar stratejisi olursa olsun, ne kadar siyaseti olursa olsun, batıla tabi olarak, ne kadar akıllar batılla meşgul olursa olsun, battal olurlar. Yani atıl kalırlar. Hakkın kendi kendisini yenilemesiyle asla baş edemezler. Evet. Elbette her şeyini bu iman ölçüsü içinde değerlendirecekti. Annesinin yememekte ve içmemekte inat ettiğini görünce yanına vardı ve Ey anne dedi, senin yüz canın olsa ve her birini İslamiyet'i bırakmam için versen ben yine dinimde sabit kalırım. Artık ister ye ister yeme. Bu cevap üzerine anne Hamle'nin inadı Hazreti Saad'ın hakta sebatı karşısında eridi. Hem yemeye hem de içmeye başladı. Evet. Böylece bir kere daha küfür imanın, Şirk tevhidin azameti karşısında ezildi ve mağlubiyetini ilan etti. Hazreti Sad ile annesi arasında geçen bu hadise üzerine, Cenab-ı Hak, Ankebut suresinin 8. ayetini göndererek, Müminlere ebedi bir ölçü verdi. Biz insana, Anne ve babasına iyilikte bulunmasını tavsiye ettik. Bununla beraber hakkında bilgi sahibi olmadığın, ilah tanımadığın bir şeyi bana ortak koşmak için sana emrederlerse artık onlara itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. Ben de yaptığınızı, amellerin karşılığını size haber vereceğim. Şimdi burada bir duralım. Bazı davalara, bazı güzel efendim e, fikirlere gönül verdiği halde ailesini inciten insanlar duyuyoruz. Ailesini bölen insanlar duyuyoruz. Annesine babasına kafir zındık falan diyerek onları değil sözle kırmak, e, fiziken bile tahkir eden, taciz eden insanlar duymaktayız maalesef. Şimdi diyeceksiniz ki ha hoca sen de kalkıyorsun hep efendim inananların üzerine gidiyorsun. Ya bu inanmayanların arasında bir alay bunu yapan var. O bize alakadar etmez. Mahir İz hocanın bir güzel sözü var. Evladım denmiş. Yumruğu dışarı sıkmayın. Caminin içine sıkın dermiş. Tabii ki sen bunu yapamazsın. O inasız bir insan hayvan derekesinin olduktan sonra sen diyebilir misin ki bir timsaha bilmem neye vah vah nasıl da yedi kopardık parçaladı. Veya bir kurda diyebilir misin ki bak hiçbir günahı yoktu gitti kuzuyu boğazladı. O kurt o ne yapacak. Sen insanken insanlığını yapamıyorsan tabii ki bu konuşulacak. Şimdi şurada bu ayeti kerimede dikkat çekici dikkatlerimizi vermemiz gereken bir husus var. Evet, annenize, babanıza iyilik yapacaksın. Hüküm budur diyor. Onlarla iyi olacaksınız. Hüküm budur. Ne zaman onlara itaat etmeyin? Bak dikkat edin, kötü olun demiyor. Ne zaman itaat etmeyin? Ha Demek ki bu zamana kadar hep itaat var. Fakat nereye kadar itaat yok? Ne de itaat yok? Yani şu hususta itaat yok denilmesi ayeti kerimede neye işaret ediyor? Diğer hususlarda itaat edeceksin manasına geliyor perestiye seni davet ettiğinde, fuşiyata çağırdığında, içkiye, kumara vesaireye çağırdığında, anamdır, canım ciğerimdir, ne yapayım, Eğer kurban olayım diye gidersen, bu hem aptallıktır, bir insan böyle bir hata yaptığı zaman, yani dinden çıkmasını bir kenara bırak, aptallıktır bu. Yani bir söz söylendiğinde, bir sözü bu kadar ters anlamaktır. Seni içkiye bilinmeye davet ettiğinde, anamdır, babamdır, abi ne yapayım, ...mecbur gideceğim demek... ...hamakat şeyidir... ...eksikliğidir, aptallıktır, akıl eksikliğidir. Bu gibi hususlarda ona itaat etme. Hele hele bana karşı şirk koşacak. Ben senin ananın, babanın ...gel şuna tap diyecek. Al şu Budist felsefeyle meşgul ol diyecek. Beş vakit namaz nene lazım... ...al yoga yap o saatte diyecek mesela. Bu hususlarda itaat etmezsin. Çünkü bu inanç... ...iman meselesidir, din meselesidir... Fakat diğer hususlarda itaat edersin. Şöyle bir örnek veriyorlar. Bir adamın babası, bir çocuğun veya babası, çocuk dediğimiz ile küçük çocuk olması şart değil. Herkes muhakkak bir insanın, ya bir ananın ya bir babanın oğludur. Efendim, bir insanın babası, oğlum gel sen benim oğlumsun, benim ayaklarım tutmuyor. Evet, ben bugün Agob'un meyhanesine gideceğim orada içeceğim. Beni götür dese götüremezsin. Götüremezsin. Fakat ben Agob'un meyhanesinden saat 11'de çıkacağım gel saat 11'de beni al dedi sana. Çok affedersiniz. Şimdi rütük kapatmasın diye söylemiyorum. E, gibi mecburdur. Gidip oradan alacaktır. Almadı. Babasına ithalsizliği yetmiş olur. Kur'an'ın bu hükmüne göre. Gidecek o babayı oradan alacak. Bana ne canım nasıl gittiği söyle bulsun Hayır Sen eğer Allah'ın emirlerine gönül vermişsen Babanla alakanı annenle alakanı O kadar sıcak o kadar geçimi tutacaksın ki Allah'ın emrine muhalefet etmiyor o sözüyle o. Beni oradan al diyor O meyhanenin kapısından gelip o babayı alacaksın Eğer Kur'an-ı Kerim'e gönül vermişse Neden? İnsan annesini babasını seçemezsin Anne baba Allah tarafından seçilir. Anne ile babayla nasıl imtihan olunduğunu da kul o yüzden bilmez. Yukarıya dönük göremez. Anlatabiliyor muyum? Sen öyle bir İslam ahlakında, öyle bir merhamette, öyle bir mürüvvette ol ki o anne baba bile seninle şahsi ilişkilerinde bir bozukluk olmadığını sizi ayıran farkın inançta olduğunu fakat senin inancının da saygı duyulacak bir inanç olduğunu anlasın ya itirak etsin. Bir başka deyişte bir insan bu şekilde itaatsizlik ediyorsa anne veya babasına yaptığı bu itaatsizliği hiçbir zaman hiç olmazsa, hiç olmazsa yaptığı bu itaatsizliği dine yüklemesin. Şahsen ben bunu kabul etmiyorum. Benim şahsımla alakalı bu. İnancımın gereği değil. Ben sana sinir oldum. Ben sana efendim... Gıcık kaptım derler ya şimdi yeni tabirle O yüzden bunu yapmıyorum desin Yaptığı işi bir de dine yüklemez Çünkü Allah Teala Sure-i Ankebut'ta Ve diğer bazı surelerde Anneye babaya iyilik güzellikte bulunmayı Çünkü bak ihsan etmesi diyor Çok uzatıyorum ama Mecburum bazı şeyleri anlatacağım İnsanlar hikaye iyi okumasın diye tefsirleri Anne babaya iyilikte bulunması diyoruz ama bunun Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadesi ihsandır. Bir belirle ihsane. İhsan kelimesiyle geçer. İhsan ne demektir biliyor musunuz? İhsanın manası iyilik, güzellik manasından geliyor ama ihsanın manası şudur. İstenildiği zaman veren demektir. Yani annem baban senden Allah'ın emirlerine muhalefet hususunda bir şey istemedikleri zaman onlara ihsanda bulun demek demek? Gelen taleplerine cevap ver demek. Ve mecburdur ve mesuldur Efendim o dinsiz minsiz ben nasıl itaat edeceğim? O onunla Allah'ın arasında. Allah onun hesabını görür. Sen onun hesabını ölçüp tartacak adam değilsin. Anneni babanı seçerken sen mi seçtin? Yok. Yok. Çocuktan bile belli bir yaştan sonra mesul değilsin. Vereceğini verdikten sonra. Anne babanda bu şekliyle hiç mesul değilsin. Anlatabiliyor muyum? Sen onların söylediğini yapmakla mecburiyetin var. Ama onlar da Allah'ın emirlerine itaat etmiyorlarsa, Allah'ın gerektirdiği çizgileri koymuyorlarsa onlara da itaat etmeyeceksin, mesafeli olacaksın. Hamle, oğlunu İslam'dan vazgeçirmek için bu sefer başka bir yol denedi. Yani yeni açanlar için tabii yine hatırlatacağız. Hamle, Hazreti Sadim Nebi Vakkas'ın annesi. Açlıkla, aç kalmakla, ölüm orucuyla tehdit etti. Senin yüz canın olsa, yüzünü de beni bu davadan vazgeçirmek için feda etmeye kalksan, oruç tutsan ben yine bu davadan vazgeçmeyeceğim dedi. Cenab-ı Hak da bu sustaki görüşü, Ayetiyle tekrar tasdik etmiş oldu. Suriye Ankebut'ta geçen bu ayetle. İşte anne babaya itaat hususunda işlemiş oldu. Şimdi oradan devam ediyoruz sayın dinleyicilerimiz. Evet. Bir gün Hazreti Saad evde namaz kılarken konu komşusunu da çağırdı ve hep beraber kapıyı kapatarak onu evde hapsettiler. Ciğer paresine eziyet edecek kadar şirkin kalbini katılaştırdığı hamle o sırada şöyle bağırıyordu. Ya o burada girdiği yeni dini terk eder veya ölür gider. Şirk ve delaletin kalpleri nasıl karartıp merhamet ve şefkatten mahrum hale getirdiğini, bir annenin öz evladına eziyet etmekten çekinmemesinden anlamamız mümkün. Hadiseler hep hamnenin aleyhinde cereyan ediyordu. Çünkü İslamiyet'ten vazgeçirmek için çırpınıp durduğu Hazreti Saad'ın peşini oğlu Amir de takip etmiş ve Müslüman olmuştu. Büsbütün hırçınlaşan Hamle bu sefer Amir'in yakasına yapıştı ve tuttuğum dini bırakmadıkça şu hurma ağacının altında gölgelenmeyecek ve yiyip içmeyeceğim dedi. Allah'a imanın ve Resulüne tabi olmanın hadsiz zevkini tadan, ve İslam'ın emirlerini ihlas ve samimiyetle yaşayan Hazreti Saad, annesinin bu yeminini duyar duymaz yanına vardı. Ey anne dedi, cehennem ateşi durağın oluncaya kadar sakın, gölgeleneyim, yiyip içeyim deme. Bu harika. Yani şu bu beddua manasına değil. Yani sen öyle bir şey iddia ediyorsun ki gölgelenmeyeceğim diyorsun ama şu haline cehennemliksin. Dolayısıyla sen bu halde üzere devam edersen öldüğün zaman ateşten mi kurtulacaksın? Şimdi güneşin ateşi seni yakıyor. Ama öldüğün zaman cehennem ateşi senin durağın olacak. Karar yeri burası değildir ki. Yani durak yeri, menzil karar kılınacak menzil burası değildir ki. Sen şu anda bir yerde karar kıldım. O yerde güneş var. Gölgelenmeyeceğim. Hem bu da sabitim. ...hem de burada karar kıldım durmaya diyorsun ama... ...burası karar merciği değil... ...burası durak yeri değil... ...neticede menzilimiz, ahir menzilimiz... ...esas karar yeri ahirettir... ...bu geçici yerde şimdi güneşleniyorsun sen... ...güneşte kalıyorsun... Ahireten nispet ...burası gölge bile değil... ...şu anda yaşadığın hal... ...çünkü öyle şiddetli bir azap var ki... ...durma yap... ...neticede sen kaybedeceksin diyor... ...annesine... Evet. Evet. Bu harika iman sarsılmaz azim ve irade karşısında anne hamlenin elinden susmaktan başka bir şey gelmedi. Müslümanların müşrikler tarafından işkence ve eziyet cenderesine alındıkları en çetin bir sıradaydı. Yani dikkat edilirse Harit bin Said'de işkence etmeye kudreti olan bir ebeveynin işkencesi vardı. Zorbalıkla. Yani demek ki hamlede o an ellerini alıp bunları dövebilecek bir kuvvet olsaydı, kudret olsaydı onu yapacaktı ki zaten Sadib Nebi Vakkas Efendimiz'i hapsetmesi onu gösteriyor. Fakat buna rağmen onları yine bak ne kadar merhametli olduklarını biliyor, onların merhameti üzerinden onları sömürmeye kalkıyor. Fakat kuvvet elinde olsaydı böyle mi olacaktı? Hayır. O da demek ki o hal üzere işkence etmekten geri kalmayacaktı. Oğlumdur yapmayayım demeyecekti. Evet. Hazreti Saad ilk Müslümanlardan birkaçıyla Mekke'nin Ebu Düb Vadisi'nde namaz kılmaktaydılar. Müşriklerin ileri gelenlerinden Ebu Sufyan birkaç müşrikle yanlarına geldi. Yaptıkları ibadetin asılsız bir şey olduğunu iddiaya kalkışınca yaka paça birbirlerine girdiler. Hazreti Saad eline geçirdiği bir deve çenesi kemiğiyle müşriklerden birinin başını yardı. Bunu gören diğer müşrikler cesaretlerini kaybettiler ve kaçmaya başladılar Müslümanlar da onları vadiden çıkıncaya kadar kovaladılar Böylece Hazreti Saad Allah yolunda ilk kan döken sahabi unvanını almış oldu İslam tarihinde dökülen ilk kan budur evet. Aynı zamanda son derece cömert olan Hazreti Saad bin Ebi Vakkas Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biridir Allah Resulü zamanında bütün gazalara katıldı. Uhud tarbinde fahri kainatın vücudunu siper etti ve müşriklere öylesine ok attı ki Allah Resulü'nün hiçbir faniye nasip olmayan şu hitabına mazhar oldu. Anam babam sana feda olsun ya saat, durma at. İrmi ya saat, irmi, ki ebi ve ummi diyor Hazreti Peygamber. Bir tek sahabe-i kiram hazaratından Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas bu sözü söylemiştir. Ve diyor ki Resulullah bana kendi sadağımdan salak denir biliyorsunuz ok. Bundan şeye ok çantasını, heybesini oku uzatıyor. At ya saat diyor. Hazreti Sa'd yayı gerip de bir atıyormuş. Bir tanesine saplanmıyormuş o. Birisini deliyor, ötekisinin kolundan geçiyor, ötekisinin boynuna vuruyor, tekisinin ayağını sıyırıyor. Yani 7-8 kişi böyle ekin efendim biçilir gibi patır patır patır yere dökülüyormuş. Ve Sa'd İbn-i Vakkas'ın bu isabeti ok atıcılığından kaynaklanmıyor. Hak'taki sebatından kaynaklanıyor. Eskiden okçular da ok atarken ya hak diyerek atarlarmış oku. Neden? Ok gideceği yeri bilir. Sen niyetini düzelt. Ok vuracağı yeri bilir. Hazreti Sa'd da İmanda, hakikatte öyle sabit kadem olmuş, öyle niyete haris bir vaziyette ki okundan herkes çekinirmiş. Sadece okundan mı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Ya Rabbi, ey Allah'ım sen sadın duasını müstecab eyle, onun duasını reddetme diye Hazreti Peygamber Efendimizin duasına da mazhar olduğundan, Hazreti Sad'ın dua okundan da çekinirmiş Müslümanlar bile. Aman onu incitmeyelim. Aman böyle bir efendim bir şekilde bedduasını almayalım. Okundan daha tesirlidir. Bizi sadece ok tepelemez. Allah'ın gazabı anında bizi bulur, yakalar diye Sad'i ibn-i Ebi Vakkas'ın bedduasından müşrikler dahi korkarmış. Beddua almayalım ondan. Onu üzmeyelim. Ona efendim edepsizlikte bulunmayalım diye çekinirlermiş Hazreti Sa'd İbni Ebi Vakkas efendimiz. Evet. Hazreti Ali der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fedake ebi ve ümmi anam babam sana feda olsun cümlesini sadece Uhud günü Hazreti Sa'd için söyledi. Aynı muharebede Hazreti Sa'd her ok attıkça Allah Resulü ilahi bu senin okundur Diyor ve onun için şöyle dua ediyordu. Allah'ım sana dua ettiğinde Sa'd'ın duasını kabul et, atışını da doğrult. Allah Resulü'nün Allah'ım onun duasını kabul et buyurması sebebiyledir ki kahramanlığı, cesareti ve o ok katmadaki mahareti yanında duasının kabulüyle de şöhret bulmuştur. İslam düşmanları onun kılıç ve okundan korktukları gibi Hı. Müslümanlar da bu sebeple onun dua oklarından korkarlardı. Onu üzmekten son derece çekinirlerdi. Hatta müşrikler bile aman diyor kimden alırsanız alın bedduayı Sad'ın bedduasına uğramayın diyorlar. Öyle korkuyorlar. Evet. İslam'a davetin henüz gizli devresinde ömrünün baharında Müslüman olan Hazreti Sa'd, o genç yaşından itibaren bütün ömrünü İslam'a hizmette geçirdi. Hazreti Ömer devrinde İran'a gönderilen ordunun kumandanlığına tayin edildi ve Kadisiye zaferinin kumandanlığını yürüterek Kisra ülkesini fethedip İslam topraklarına kattı. Kadisiye fethi, fethi çok önemlidir. Çünkü Samsani İmparatorluğu çok büyük bir imparatorluk. Yani düşünün şimdi nasıl bizim pazarlarımızda, çarşılarımızda dolar, euro falan var. Bu aynı zamanda süper güç olan, ekonomik kudret olan bir şeyi gösteriyor. bir Ülkeyi işaret ediyor, süper gücü işaret ediyor. O zaman Mekke pazarlarında, Medine çarşılarında, Arap diyarında Roma parasıyla salsani parası geçiyor. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz devrinde kullanılan paraların üzerinde Hazreti e, Ömer Efendimiz de kullanıma Müsaade etmiş Sarsani İmparatorlarının resimleri falan var Daha sonra buna Şey olarak Hazreti Ömer Efendimiz Bir resim koydurmuş fakat arkasına e, Muhammedun Resulullah Manasına gelen kelimeyi i Tevhide işaret eden Bir ibarede yazmıştır Bunu mümizmatikle uğraşan Efendim e, Şeylere müracaat edilirse Veya günümüzden ee, geçmişten günümüze para koleksiyonları hakkında yazılmış bazı kitapları e, dinleyicilerimiz karıştırırlarsa Hazreti Ömer devirdeki paraları orada görebilirler ben Deniz şimdi buna girmek istemiyorum ama hemen yine Sadi İbni Vakkas Efendimiz alakalı Kadisiye e, Muharebesi ve savaşı işte bu koca imparatorluğun ki dünya üzerinde en büyük imparatorluk olarak düşünüldüğünde 3 tane büyük hakim kuvvet var Roma'dan sonra belki Roma'ya da kafa tutabilecek şekilde Bizans İmparatorluğu'na kafa tutacak şekilde e, olan Sasani İmparatorluğu var. Sasani İmparatorluğu'na son vermiştir. Bu ordunun başında İran Fatihi olarak daha sonraları yad edilecek, nam bulacak olan Sadi İbni Ebi Vakkas vardı komutan olarak. Fakat bu devirlerde komutanlar sadece askeri dehaları için gönderilmezdi ordunun başında orada gerekli fetih harekatı yapıldıktan sonra ıslah harekatı efendim hidayete ermek için lazım olacak İslam harekatı içinde bilgili alim fazıl insanlar seçilirdi işte Sadib Nebi Vakkas gibi bir sultanı Sasani'yi e, halletmek üzere gönderiyor Hz. Ömer Efendimiz işte o adaletiyle, farukiyetiyle ne kadar da isabetli yaptığı belli İran Fatih olarak nam salıyor Hz. Sa'di İbni Ebi Vakkas Efendimiz hakkında tabi dakikalarda bitiyor biz mevzu toparlamak için şey yapacağız birkaç söz söyleyelim kendisi vali iken yine Hz. Ömer Efendimiz devrinde valilik vazifesi veriliyor Dedikodu yapıyorlar hakkında. İşte şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan gibi yıpratıcı bir iftira kampanyası başlıyor. Tabi o zamanında aynı bu zaman gibi patronları var. Efendim kendine göre medyası var. İşlerine gelmeyecek şekilde, düzenlerini bozacak şekilde, feraset sahibi bizzat zat gördüklerinde onu yıpratmak üzere hareket ediyorlar. Halbuki o kadar tevazu sahibi ki Sade bir Ebi Vakkas Hazretleri bu haliyle, Meşhur hikayedir. Pazarda e, galiba Küfe'de, Basra'da da olabilir. Pazarı teftiş etmek için alelade bir insan gibi, efendim fevkalade bir giyimi yok. Pazarı böyle teftiş ediyormuş. Dışarıdan gelen yabancı bir tüccar onu tanımamış. Öyle kenarda bakar vaziyette görünce işsiz bir adam, parası da olmayıp öyle pazara çıkmış, iş kollayan bir adam zannetmiş. İhtiyar demiş gel şunları taşırsan sana para veririm. Sadib bir Vakkas sen taşıyamıyorsun herhalde yardım edeyim demiş. Sadib bir Vakkas Efendimiz yükü taşıyor. Tabi halk onu hemen tanıyınca hem onu görmelerinden dolayı hem de hadisenin dehşetinden dolayı pazar halkı sağa sola ayrılmış. Yol açıyorlar. Tüccar da kendisine yol açılıyor zannediyor. Kaş göz ediyorlar, işaret ediyorlar. Bakıyorlar ki Adam yaptığı işten habersiz. Hemen diyorlar ki sen yükü kime taşıtıyorsun biliyor musun? Kim? Buranın valisi diyorlar. Hazreti Saad. Hemen elini ayağına kapanmaya çalışıyor. Aman efendim bilmeden yaptım ne olur affedin ne olur ceza vermeyin. Yok diyor ben işini görmen için anladım diyor senin kasti yapmadığını. İşin görülsün diye hizmet ettim diyor. İslamiyet mahlukata hizmet etmektir. Özürler diyor adam ama böyle tevazu sahibi Neyse Hazreti Ömer Efendimiz zamanında geriye çağrılıyor ve Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki Ya saat sen haksız olduğun için değil seni yıpratırlar sana bu iftirada çok ileriye giderler sonra zarar onlara erişir seni de çok üzerler diye korkuyorum. O yüzden aldım bunu böyle bilesin diyor. Fakat Sa'di ne bir Vakkas Efendimiz hadisenin e, çirkinliğinden dolayı Allah'a alem Elini açmış ve şöyle dua etmiş. Ya Rabbi, hakkımda bunları söyleyenlerin haksızlığını sen biliyorsun. Yani yalan söylüyorlar, ya yanlış söylüyorlar. Ya Rabbi, senden niyazım şudur. Sana şöyle niyaz ederim ki, eğer bana bunları söyleyen kişiler gerçekten din gayretiyle ve bilmeden yanlışlıkla bunları söylüyorlarsa, onları affeyle, kalplerini de ıslah eyle. Fakat ya Rabbi, bile bile bu iftirayı atıyorlar ve dertleri imanı, İslam'ı güzel yaşatmak değil, sadece çıkar için bunu yapmaksa onları rezil eyle. İbretlik eyle diye ah ederek bir dua yapıyor. Bu kampanyanın başında olan kişi sabaha kaşları gözlerini kapatacak şekilde kör, ve akli muazenesini kaybetmiş olarak sabahlıyor, çıkıyor. Konuştuğu hiçbir söz anlaşılmazmış. Çoluk çocuğa sırtına, yüzüne vurması için yalvarırmış. yüzme vurun, şöyle yapın, böyle yapın. Rezil bir şekilde sokaklarda dolaşıyor. Kayıtlara göre sadece bir sözü anlaşılıyormuş. Düzgün cümlelerle bir sözü anlaşılıyormuş. Beni sadın bedduası bu hale soktu. Yani insanlar ibretlik halini bu şekilde görmüşler. Allah velileri, Allah'ın gönderdiği efendim peygamberler, Allah nebileri ve Cenab-ı Hak insanları ihya için hizmet etmişlerdir. İnsanları helak etmek için, çarpmak, yamultmak için gelmemişlerdir. Fakat hani... Bu şekilde kendi şanslarını, kendi talihlerini ve onlara gösterilen müsamahayı yanlış kullananlara da bazılarını en azından ibretlik olacak şekilde de efendim helaklerini, e, gadaplarını bir şekilde göstermişlerdir. Konuşmalarımızı ve sohbetimizi, muhabbet bağımızı Cenab-ı Hak güzelliklerden de, çirkinliklerden de, ibret alanlardan eylesin. Bizleri çirkinliklere ibret olanlardan eylemesin. Amin. Bizleri Cenab-ı Hak rezil ederek ibretlik eylemesin. Amin. Allah bizi ibret olanlardan eylesin diye dua ettiğimizde sadece ve sadece iyilik olarak ibretlik olalım inşallah. Yoksa aksi takdirde Allah ibret alanlardan eylesin, ibret olanlardan, ibretlik olanlardan eylemesin. Amin.